Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konumuz nasip olursa cemaate namaz kılmanın İslam'daki önemi fazilete inşallah. Buyur ya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri cemaatiye eftalüye min salatin fezzi missebin höhşine dereceden hadis-i şerif hem Buhare'de hem Müslüm'de geçiyor buyuruyor Peygamber aleyhisselam hazretleri salatü cemaati cemaat ile namaz kılmak nedir? ehlali daha fazletidir daha üstündür Bin salat-ül namazı tek başına kırmaktan bir seb'in 5 dereceden yani. 27 kat daha üstündür buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Cemaat ne anlama geliyor önce? Cemaat cem'i kökenden maslarından geliyor. Toplamak bir araya gelmek anlamına geliyor. İşte elhamdülillah İslam'da namazın cemaatı kılması ile Müslümanlar günde beş defa bir araya geliyorlar. İslam'dan önceki dönemde Arabistan'da İran'da Roma'da sınıf farkı vardı. Bazı imtiyazlı sınıflar vardı. O dönemde dünyada. Hele Arapistan'da o cahile döneminde ile köle beraber bir yerde oturmazlardı. Beraber yan yana yürümezlerdi. Eğer bir efendi kölesiyle yan yana yürürse çok ayırt onlar için bu. Bunun gibi o dönemde bütün dünyada bir sınıf farkı vardı. İşte elhamdülillah İslam gelince bu sınıf farkı ortadan kaldırıldı. Köle ile efendi yan yana. Hatta bazı öyle zaman olmuş ki o dönemde bile e, köle namaza, camiye biraz daha önce gitmiş. Ön sabah gitmiş. Efendi biraz sonra namaza gittiyse arkasında namaz kılmış. Yani paşa ile er, müdür ile memuru, işçisi, zengin fakir, ayrımı olmaksızın İslam'da sosyal adalet nizamı böylece başlamış oluyor muhtemelen. Tabi bu arada dargın olanlar da e, aynı safa giriyorlar bazen yan yana duruyorlar hem bunların da birbirine karnaşması sağlanıyor aradan bir sınır farkı kalkıyor İslamlar, bütün insanlar İslam dini potasında birleşiyorlar bir araya geliyorlar cuma namazında tabi daha büyük bir cemaat hatta köyden falan gelenler oluyor bir cemaat oluyor diğer zamanlarda Beş vakit da her mahallenin sakinleri camide bir araya geliyorlar. Bu şekilde Müslümanlar birbirinden yaralanıyorlar. Namazda biliyorsunuz üç vakitte cehri yani iman Efendi seçti okuyor. Bu şekilde konu okumasını bilmeyenler de hocayı dinleyip dinleye. Ezbeliyorlar. Fatiha'ları, zammı süreleri, bunları ezbeliyorlar. Birbiriyle görüşüyorlar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri namazı kılırınca cemaata dönerdi, bakardı. Eğer işlerinde birini göremezse soruyor Peygamberimiz. Bakın filan filan bugün namaza gelmemiş. Acaba ne durum? Hastam acaba? Sorardı. Demek ki bunu da yapmamız gerekiyor. Eğer cemaata bir kişi bir vakit gelemedi, yine gelemedi, araştırma da gerekiyor. Acaba derdim var, hasta mı var, neye gelemedi acaba? İşte elhamdülillah İslam'da bu cemaat ne yapıyor? Müslümanları birleştiriyor, sınıf hakkını kadrılıyor, insanlar eşit olarak omuz omuza... Bir araya geliyorlar. Namazı cemaate kılmak Hanefi mezhebine göre nedir? En kuvvetli rivayet sünnet-i müekked. Hanefi mezhebine göre. Hatta yine Hanefi bazı ulemalara göre buna vacip değeri de var. Namaz cemaate kılmayı. Yani demek ki vacibe yakın sünnet-i müekkettir erkeklerin meşeket namazı cemaat ile kılmaları bir de bunun dışında cuma namazı cemaate kılınır hatta cuma namazı tek başına kıl da. yani bir kimsinin özrü özlü bile olsa camiye gelemese de demek ki cuma namazını tek başına kılamaz, evde cemaatle kılınamaz, mutlaka cuma namazı camide kılınır. Yine bunun dışında iki bayram namazını da cemaatle kılmak, yine bu da sünnettir. bir de ramazanda teravih namazı cemaatle kılınır. Yine ramazanda teravih namazını cemaatle kılanlar, bütün namazı cemaatle kılarlar. Mesela bir kimse Ramazan ayında farzı yetişemedi, teravih yetişemedi, camiye geldi, vidiri kılınıyor. O kişi onu uyamaz. Demek ki ancak kimler teravih namazını cemaate kılmışlarsa onlar vidiri namazında cemaate kılarlar. Ramazanın dışında vitri namazını cemaate kılmak mekruh oluyor, caiz olmuyor. Ancak ki farz namazları kılınabiliyor. Bir de vacipler. Cuma namazı kılınan bir yerde cumaya gelemeyenler mesela Allah'ı korusun cezaevinde bulunanlar işte başka bu gibi bir özürlü olanlar cuma namazına camiye gelemeyenler, onlar o gün öğle namazını aralarında cemaatle kılamazlar. Yani cuma namazı ayrı bir özelliği var. Cemaatin namaz, namazı cemaate kılmak. Hanbeli'de farz-ı ayın. Hanbeli mezhebinde. Dört mezhep de haktır tabii. Hanbeli de farz ayındır. Hanbeli mezhebine göre bir kimse tek başına kılması haram oluyor bakınız. Cemaat imkanı varken ama tabi evinde hastalığı, gözü görünmüyor, bir şeydir, yatıyordur. Cemaata gelmekten özürlüdür. Onlar müstesna. Bir kimsenin cemaata gitme imkanı varken cemaat gidemese Hanbeli mezhebine göre tek başı kılması haram oluyor. Hanbeli'ye göre. Şafi mezhebine göre ise namazı cemaate kılmak farzı kifaye kifayet. Şafi mezhebine göre farz kifaye Demek ki bir de bir grup kişi cemaate kıldılar mı? Diğer kişiler cemaate gelemeseler de günah olmuyor. Ama bir mahallede bir köyde hiç cemaat namazı kılınmazsa hepsi gönkür oluyorlar. İşte, tabi cemaatten namaz deyince akla imam gelir şimdi. Mutlaka tabi cemaatten birinin imam olması gerekiyor. Bir kimsenin imam olması için ne gibi şartları gerekiyor? Önce her şey olduğu gibi imoce kişinin de İslamiyeti yani Müslüman olması şart önce. Allah korusun Müslüman olmayan bir kişi ırkı dili ne olursa olsun ne kadar bilgisi de olsa eğer İslam inancının karşısında ise ata falan ise o imam olamaz kişi. Önce kişinin inancı, İslam'a göre uygun olması şart. Ondan sonra erkek olmakta şart. Kadın imam olamaz. Hiç kadın peygamber gelmedi. Kadın peygamber gelmedi. Neden? Çünkü kadının sesi de, o da mahremdir. Kadının sesi de. Hatta cemaat ile namaz kılınırken eğer imam efendi şaşırsa, mesela kalkacağı yerde otursa, ne yapılır? Ekek der kim bunu fakir varırsa imamı uyarır. Nasıl uyarır? Subhanallah der imamı uyarır. E Erkek de bunun farkına varamadı. Onlar dolgunlar. cemaate kadın da varsa, kadın ne yapacak? Bakınız namaz bozulacak, namaz girecek, tehlikeye girecek. Bu durumda bile kadın yine sessiz süballah diyemez. Ne yapar kadın? Kadın elinin arkasına vurur. Nasıl vurur? Eli bu şekildeyken onu vurur böyle. Böyle yapmaz ama. Bu İslam'ın caizliği muhtemelen çünkü buna tasdiye deniyor tasdiye Kur'an-ı Kerim'e yasaklıyor bunu müşrikler cahile döneminde kendi inançlarına göre Kabe-i ederlerdi, gelirlerdi çalarak, alkış yaparak Tâf ederlerdi Böyle yürüyor. İlla mükâim um ve tasdiye vela yürüyor. bunun için İslam'da alkış caiz olmadığı için ama kadın sizde caiz olmadığı için kadın ne yapar? müşriklere benzemek için kadın elin üstüne böyle, böyle tekrar vurur, imam duyurur. Demek ki İslam'da kadın imam olamaz, e, peygamber kadına gelmedi, kadın sesi de mahremdir, kadın sesi de. İmam olmak şartları demek ki birincisi Müslüman olmak. İkincisi erkek olmak. Üçüncüsü Bülüer ermiş olmak. Bülüer ermeyen bir çocuk hafız olsa baştan başa Kur'an ezber imam olamaz. Neden olamıyor? Çünkü Bülüer ermeyen çocuğa namaz hırza, farz değil. Onun kıldığı namaz nafile deniyor buna. Yani fazla namaz olmuş oluyor. Bunun için faz kişi nafile kalana uyamaz. Ama bülüve ermeyen bir çocuk kendisi gibi çocuk imam olabilir. Onlar kendini kılarlar. Bir de akıllı olmak şart. Tabi Allah korusun bir kimsene kadar hacı hoca da olsa, kıraatı düzgün de olsa e, ama aklı yoksa aklı ermiyor namazda şaşalıyor, bocalıyor, yatıyor kalkıyor, geziniyor. Tabi da caiz olmaz. Demek ki dört temel şartlar imam olmak için bir Müslüman olmak, iki erkek olmak, üç bülüğa ermiş olmak, dördünse akıl olmak. Bu dört temel şart. Bir de bunların dışında özür sahibi olmamak imamın. Özür ne de özür sahibi? Yani abdestini tutamıyor. Buna özür sahibi deniyor. Ayağı biraz topa olabilir, şubu olabilir. Bunlara yani engelli özür girmiyor bunlara. Bunlara girmiyor. Demek ki eğer bir kişi de abdest tutamayan, mesela idrar devamı akıyor. Ameliyat olmuş, yarasından devamlı cirak kan geliyor bunlara özür sahibi deniyor. Bunlar ne yaparlar? Bunlar her vakit girişinde abdestini tazeler, namaz kılarlar. Böyle bir özür sahibi de cemaate imam olamaz. Ancak kendisi gibi özürlü olursa, o da özürlere aynı ortak olursa. Mesela birinin suyakta burnu kanıyor. Öbürü idrarın Aklısı devam ediyor. Özürleri farklı olduğu için cemaat olamazlar. Tabi bir de bu arada kıraatına düzgün olması gerekiyor. fatih şerefi, Şerif'i, Lüreyi, bunları anlamını bozulmayacak derecede bunlar daha güzel okuması gerekiyor. kaç kişiyle cemaat olabilir şimdi buna gelin inşallah tabi insan bazen olur evinde cemaat yapması gerekir yolda gerekir iş yerine gerekir kaç kişiyle cemaat olunabilir iki kişi bir araya geldi mi biri imam biri cemaat olur yine bunlar cemaat sevabını kazanırlar yanında tabi beşci cami sevabı ayrı ona söyleyeceğim inşallah yani bunu aklından çıkarmayalım bir kimse ne kadar cemaat yapsa da ama mescide camiye gelmenin sevabı katka çok daha fazla hatta anefi ve şafi mezheberine göre çocuk henüz daha bölüve ermemiş ama çocuk mümeyyis yani çocukta temiz kabiliyeti var Çocuğun aklı eriyor, namazda ak eriyor. Bir kimse böyle bir çocukla cemaat yapsa yine namazda cemaat sahibi oluyor. Bir gece Hatip İblabı Hazretleri Peygamberimizin evinde bir sahibi kaldı. Hazreti Meyminit onun tezisiydi. Orada kaldı. Henüz daha çocuktu. Gülü ermemişti. Şuna buyuruyor ben diyor uyandım. Baktım Resulullah namaz kılıyor. Resulullah'ı yani Peygamber'imizi namaz karken görünce yatamadım diyor çocuk. abi ermedi. Yatamadım diyor. Demek ki Peygamber'imizin namaz kılışı o kadar tatlı feyizliymiş ki o kadar zevkliymiş ki Bakınız çocuk olduğu halde namazda görünce Resulullah'ı yatamadım diyor. Kalktım diyor. Abdest aldım. Peygamberimizin sol tarafına durdum diyor. Peygamberimiz imamet niyetiyle uyuyor peygamberimize. Peygamberimizin sol tarafına duruyor ama. Çocuk bilmiyor tabi. Peygamberimiz bunu tutuyor elinden. veya başta bir adet var. Peygamberimiz tutuyor. çek götürüyor. sana götürüyor. Tabi hep o zamanda bunlar olacak ki iştena birer kaynak, birer dil olsun bunlar. İşte buna binaen demek ki iki kişiye namaz kılarken bir imam olacak, biri onun sağında duracak. Arkada durmayacak ama sağındıracak. Ne kadar sağında olacak? Burada en şey uygulanabilen imam Muhammed'in kabriki. Cemaat olan kişinin ayak parmakları ucu imamın topülasyon olacak olması gerekiyor en bu. Ama ayak parmak uçları imamın topunu biraz geçse de namaz gene bozulmaz, gene namaz caizdir. Hatta mesela imam olan kişinin boyu çok kısa olsa, onu yan cemaat olan kişinin boyu uzun olsa, secdeyi varınca imamın şey başına geçse de bu zarar vermiyor. Burada önemli olan ayaklar demek ki. Ayaklar burada. Mesela bir kişi evinde. Diyelim ki işinden geç geldi e, ya namazı yolda okudu ya e, akşam namazı okudu cami camada gidemedi evine gitti. Ne yapacak bu kişi? Tabi mümkünse Namazı tek başına kılmayacak. Tabi hanımı varsa onla beraber cemaat yaparlar. Hanım namazı kılmış ya da hanım namazı kılmayacek bir durumda. bakar. Eğer evinde aklı eren yani yedi yaşlarında falan bir çocuğu varsa, hadi yorum bakayım der, al abdestini der, abdestini alır, çocuğu sağ tarafına hafif gerisine dümdükler. Namaz cemaati kılarlar. Bakın ne oluyor şimdi? 27 kat sevap çoğaldı. Yani yarın mahşer günü eğer tek başına kılsaydı alacağız sevabın 27 katı. Mesela bunu kilo olarak kabul edersek, kıl zamanlar 1 kilo sevap ise şimdi oluyor? 27 kilo sevap alacak mahşer namaz. olsa olabiliyor peki cemaatten başka iki kişi olursa imamdan başka iki kişi olursa yani üç kişi bir araya geldiler namaz cemaati kılacaklar ne yaparlar bunlar İmamlar olan önde durur cemaatin biri imamın tam arkasında durur öbürü de arka duran cemaatın sağında durur yani sola boşuk durur önce sağ doldurulur. Eğer bir kişi tekrar gelirse o sola gelir. Yine biri gelirse sağa. Çünkü alehsem adetleri ves'tul imame. İmamı ortalayınız böyle peygamber. İmamı ortalayınız. Bazı yerlerde e, sağ doldurulurken kenardan başlanıyor. Sağ taraf ya sol taraf doluyor, öbür taraf yarım kalıyor. Bu mekruh oluyor mutlaka imamın ortalanması gerekiyor. Bir kişi imam arkasından duracak, öbürü onun sağında duracak. Üçüncü gelen sola. Yine gelen bir sağ bir sol olacak. İkinci safta aynen böyle olacak. İkinci safa gelen kişi de tam ortada imam hıyasına gelecek. Öbürü onun sağına, soluna mutlaka imamın ortalanması gerekiyor. Süyedon'un budur. Ancak, yer dar olursa, şimdi evler malum biliyorsunuz, gerçi odalar büyük ama, evler şimdi odalar dar geliyor. Eşyanız çok, tabi dar geliyor. O zaman ne yapacağız? O zaman, üç kişi namaz kılıyorlarsa, biri imam, iki cemaat ise, imam az önünde durur, cemaatten biri sağında, biri solunda, hafif geride durur. Ancak, eğer cemaat üç kişi ise mutlaka arkadaş alması şarttır ama. <gülüyor> İcavına kanebe koldur bir kenar çekilecek, bu yapılacak. Bir de kadın varsa nasıl olacak şimdi? Hep bunlar Peygamber zamanda yaşandı mutlaka cemaatimiz. Yani o mübarek asır saadetten her şey yaşandı, hep o da uygulandı bakınız. Hz. Enes buyuruyor sahabe-i peygamberimizin hadimi olan meşhur Enes Hazretleri buyuruyor. Resulullah bizim evimize geldi diyor. Namaza kalktı diyor. Namaz kılmaya. Artık ne namazını bilmiyoruz. Namaza kalkıyorlar. Peygamberimiz önde duruyor. Hz. Enes aksan duruyor. Bir de evde yiğitim varmış, çocuk varmış. O Hz. Enes'in sağında duruyor. Hz. Ümmü Süleym Enes'in annesi oluyor ama çok meşhur sahabe-i mutlu. Ümmü Süleyman Erkekleri bastıran, cesaretli. Hatta Peygamber harbe giderken evinde otaramazdı o. Çıldırdı. O da Akasen giderdi, su vereyim falan derdi yaralara. Öyle mübarek kalın kendisi. İşte Peygamber'imiz önde duruyor. İmam oluyor. Hazine arkasında ...iltim alan çölük sağında... ...arkada ümmüsü tek başına saf tutuyor. Demek ki... ...evimizde cemaatte namaz kılma durumunda... ...kaldığımız hallerde... ...ne yapacağız? Eğer oğlumuz varsa... ...erkek çölümüz tabi varsa... ...bir kişi ise... ...o sağımızda olacak. Eğer bunlar iki kişiseler... ...arkadan bir saf olacaklar. Ondan sonra hanım kızımız da varsa... Onlara kadar saf olacaklar. Demek ki bir kimse elinden geldiği kadar, yani kişi bunu hatta insan biraz da kendini zorlayarak evde de cemaat yapmaya çalışalım. Neden bire 27 oluyor? Bire 27 oluyor, sayabı çoğalıyor. Yani elhamdülillah böyle imkanlar var. Bazıları şöyle diyorlar, efendim ben imam olamam diyor işte, neden işte pek bilmiyorum filan diyor. Şimdi eğer o kişi bu sözünde gerçek ise o zaman kendi kılı namazlı da olmaz ama, o da olmaz. Bir kişi Müslümanların bulunmadığı bir yerde, Avrupa'da, Amerika'da, Kanada'da, şurada, burada. Bir kimse, Müslümanların hiç bulunmadığı bir yerde yalnız İslam'ı öğrense, İslam dinine girse, aşırı bir de namazın faziyetini şartlarını almış öğrense, o kişiye ne kadar biliyorsa bildiğinle iktifa eder, ibadetine devam eder. Bildiği kadar. Ne zamana kadar? Ta ki bir Müslümanla karşılaşıncaya kadar. Yatıp kalkar, yine yeter ona. Ama bir kişinin, bir Müslümanın bulunduğu yerde sorup öğrenebileceği bir Müslüman varsa o zaman bildiği yetmez ona. Bildiği yetmez. Onun için bir kişi tek başına kıldığı zamanda namazı eğer Fatiha-i Şerife'de, Zamm-ı Sûrede namazı bozacak derecede yanlış okuyorsa onun namazı olmaz. Peki namaz kılması mı? Namaz kılacak ama bir yanı öğrenecek ama. Hanımına, kolasına, arkadaşına, evladına, hocaya gelecek, müezzine gelecek, bilene gelecek. Beni aman dinler misiniz? Ne lazım ona? Önce elham fatih Şerif. Anlam bozulmayacak derecede fatih Şerif'i okuyacak. Birkaç tane sure. Bunları güzel belleyecek bunu okudu mu namazı kurtarabilecek bu kişi. demek ki bunları bilen kişi bu kişinin ne Allah'ın izniyle gelir arkadaş arasında gerek evinde cemaate kaçırmayacak Tabii bu arada evde cemaat yapılınca hanımlar için bu fevkalde bir kazanç olmalı böyle hanımın tek başa kılacağı yerde eğer hanımın oğlu kardeşi eşi imam olarak namaz kılarlarsa Demek ki kadın da ne yapıyor? O da elhamdülillah 27 kat sevabına kavuşmuş oluyor. Bir kimse yolcu. Sefer yani. Seferi kimse. Ama kendisi alimdir, hafızdur, şudur budur. Önemli kişi. Mesela başka bir yere gitti. Gittiği yerde de camiye gitti. Gitti. Hele önemli tanrılan kişi ise bunu Mirab'a geçirseler. Ne olur? Sabah namazını normal. Hiçbir şey fark etmez. İki kat olduğu için insan seferi olsun, müküm olsun iki katı sabah namazı. Normal kıldırır. Akşam namazı yine ister seferi ister müküm olsun, üç kat herkese değişmiyor. Yalnız öğle ikindi yasın namazı bir kimsenin sefiri haldeyken ona iki dekat farz oluyor. Farz oluyor. Şimdi sefiri olan bir kimse bir camiye gitti. Onu görenler ona mihraba geçirirler. Bu yöderler. Geçti. Derin ki yatsın geçti. Eğer bu sefi olan kişi yatsın namazı umutlarına dört dekat kalarsa Ne olur? Keli namazı tamam. Cemaat namazı bozuldu ama. Neden bozuldu muhtemelenler? Çünkü sevi olan kişi iki rekat oturması farz. Bu kişi de iki rekat da oturup teyatı okudu. Namazın farzlerine geldi. Sıra vermesi gerekiyordu, vacipti. Vacibi teyreti unutarak ama. Üç dördü kıldı. Namazı her nefes kirahati de olsa da o namazı tamam. Ama cemaati namazı bozuldu. Neye bozuldu? Çünkü buna üçün dördeket nafileydi bunu kıldı. Cemaate farz. Ücdört. Farz kılan nafikuklarına uyamaz. Bu iş namazı bozuldu. Hatta böyle bir şey olursa ne olacak? Biri anlattı. İstanbul'a gitmiş kendisi. Mahalle mescinde gitmişler, Üstüdar'da gitmişler bir yere. O de imam da, müezzin de yoklar meşamede. Bunu geçirmişler. İhraba, yatsı namazını geçirmişler. Bu da unutmuş, göt kılmış. Tabi cemaata uyumuş, bu da uyumuş değilim. O da geldi. Altına göre ben ne yaptım? Sen ne Tamam cemaat olmadı. Ne olacak? Onlara haber gönder şimdi. İşte filan gün, akşamı kim yasakılmışlarsa onların naması kılması gerekiyor. Ama cemaatin arasında sefiri varsa onumuz tamam. O da tamam yine. Hüküm namazı olmamış oluyor. Bir kimse Mesela yatsı namazını kendi kıldı. Evinde kılı diyelim kendisi. Sonra arkadaşları geldiler. Buna oturmaya geldiler. Ondan yası kılmamışlar. Şimdi kaltılar bunlar evde arkadaş üç beş kişi. yası cemaate kılmaya kalktılar. Ev sahibi kılmış kılmıştı ama ne yapacak? Onlara tek uyması sihab oluyor. Yanına farz namazı almaz. Sünneti bitirir kılmaz. Yanına farz namazında uyabilir. Hangi namazlarda? Öğle namazı ile yazsın namazında. Hatta bir kişi evinde iş yerinde öğle namazını kılmış. O camiye bir işi için birisi aramaya geldi. E o günde camiye biraz geciktirilmiş. sohbet vardır. Mevhid bir şey vardır. Biraz geç kılıyorlar. Bu kişi tek başına öğün namazını kılmış ise öğün namazını cemaatine tekrar uyar. Onun namazı bir nafe namazı olur ama sahabını alır muhteremler. Yalnız sabah namazı kılan kişi tekrar sabah cemaatine uyamaz. İkindi uyamaz, akşam uyamaz. Neden? Çünkü sabah namazı kılan kişi Artık nafile kılamaz, güneş çıkıncaya kadar. Demek ki bir kimse sabah namazını kıldı mı, o kişi güneş çıkıp 45 dakika geçinceye kadar ona nafile mekru olduğu için uyanmaz. İkindi namazını kılan kişiye de, ikindi fazla kılan kişi de ikincisi nafile kılamaz, uyanmaz. Akşam namazına gelince akşi namazı üç rekattır. Üç rekattı nafile olmadığı için de bunu uyanmaz. Ancak demek ki öğle yaslamazına namazına cemaate uyar, fazla uyar ama. Tekrar tesviye gerekmez bu kişiye. Bir camide mescitte iki defa cemaat namaz mi? Eğer ezan okunup da o mescitte normal vaktinde normal imam ile cemaat hiçbir imkanı olan kişiler eğer o imamı beğenmeyerek gelmeyip de ayrı cemaat yapalım derlersem bu hem mehruhtur hem de tefrikaya sev olduğu için, İslam buna çok karşı. Zaten nedir cemaat amaç? Bundaki amaç nedir? İslam birliği. İslam'ı kardeşlerine pekiştirmektir. Bunun için, bazı kişiler, ne yapıyorlar? Günümüzü de var, hansım olabiliyor bunlar. İşte camiye, cemaate gelmiyorlar. Neden? Efendim işte neymiş bu imamla arkasında namaz kılınmazmış gibi Haşmet'ta. Bir iftira Allah korusun ben. Evet, bir çuval cevizde iki 3 tane çuc yüz olabilir tabii ya. Olabilir. Bina karışamayız ama. Yine karışamayız. Eğer bir kimse imamda inancında açıkça bir inkar görmedikten sonra namaz kılması gerekir. Bu işin demek ki cemaate gelmemek hele imamları hocaları beğenmeyerek böyle gelmemek Allah korusun bu büyük bir dalalet olmuş oluyor. Hadis hakkında hadisler hakkında şok var. Yani İslam'da büyük bir fırkaya sev olmuş oluyor bundan. Bu hadisler var Buhare'de. Saber'den pek çoğudur. Bu arada Hazreti İbni Ömer, Hazreti ablanın oğlu, öyle büyük fukadan, yani hem sahabeden, hem de sahabenin fukahsından kendisi. Onun da Haccac'ın arkasama sıkıldığı kesin muhtemelen. Hazreti Şerif Buhar'da vardır. Hazreti İbn Ömer, sahabenin fukahlarından, Hazreti İbni Ömer'in biliyorsunuz, Haccacı zalim ve meşhur, aslında Haccac Yusuf'tur ismi, fakat haccacı zalim böyle, çok kişiyi hakserir, öldüren çok kan döken ve insana zulmeden öyle büyük facil kişi ne yapmışlar bakınız sahabelerin şu arkasında namaz kılmışsa yine cemaat ayırmamışlar ancak mesela üç beş kişi yoldan gelmişler yoldan gelmişler bu nedenle özgür sebebiyle cemaatten kaçırmışlar. Ya da mesela bir hasta, evde hasta var, ona serum takılıyor, hasta koma halinde başta beklemesi gerekiyor, cemaat kaçırdılar. Üç beş kişi bunlar. Efendim baklar ki evde bir müsaade namaz kılmaya, yakında neşi canı var, gidem ona cemaat yapalım. O zaman bu olabilir, olabilir ama bakınız, İstanbul'a şöyle kayıt koymuş ama. Ezan ter okumayacaklar, kâme de getirmeyecekler, iman olamayacak, geçmeyecek bakmak terimler. Yani ilk cemaatten bunların farklı olması, hatta daha aşağı olması bu şekilde sağlanmış oluyor. Yalnız yollardaki mescitler tabi günümüzde bu istisyalarda benzesine olan mescitler. Onların tabi belirli imam-ı meclisi olmadığı için orada namaz cemaate kılınırken orada ezan da okunabilir, kamete getirilebilir orada imam-ı meclise geçebilir yoldaki mescitlerde. Bir de kadınların İmama uyma konusu. Bir erkek... ...farz namazını kılığını biliyoruz. Farz namazını kılığını biliyoruz. Farz namazını kılmakta olan bir erkeğe... ...diğer bir erkeğe gider, uyabilir. O kişi ama kendi tek başına başlamış namaza. Gerek camiye gelmiş, gerek evinde... ...kişi abdestini almış sütüyanetini kılmış, farzını kıldığı biliniyor. Farz kılınıyor. O farz kılan kişi, her ne kadar imamullah'a, imamete yet, etmemişse ki, etmemişse tabii. etmeden de, başka belki onun farz kıldığı kişi ona bildi mi, tek işte sana gelir ona uyar. Olabilir. Kadın uyanmaz. Mutlaka kadın uyması için, İmamın bunu yetmesi şarttır. Eni imamün limen tebiatni diye. Yani bana uyan erkek adına imam oldum diye yetmesi şarttır. Bir de kadının durumu cemaatten namaz kılınırken eğer kadın bir iki yanda durursa gerek camide meşritlerde gerekse evde, bir yerde. Yer darı olması hasebiyle, kadın eğer bir erkeğin yandan durursa, ne olur? O erkeğin namazı bozulur muhteremler. Kadın da imama uyumuşsa, aynı namazı iseler, mesela evde namaz kılınıyor, süret kılınıyor, bundan fark etmez. Süret kılınırken, kadının yanında, arkada, önde fark etmez bu. Ancak, cemaat namaz kılarken kadın da imamı uyarsa, o zaman eğer kadın erkeğin yanında durursa kadın namazı bozulmuyor bakınız. Erkeğin namazı bozuluyor. Bu kadın, bu kadın o yanında duruyor erkeğin, isterse eşi hanım olsun, isterse annesi, kızı, kardeşi olsun, fark etmiyor. Bak, yabancı olsun bence. Yani madem kadındır, hele dokuz yaşını doldurmuş ise kesin olarak demek ki kendi kızı da olsa torunlu olsa annesi bacısı olsa da fark etmiyor eğer bir kadın cemaat ile namaz kılınırken kılınırken o kadın imama uyumuş ise o zaman erkeğin namazı bozuluyor eğer kadın iki erkeğin arasına girmişse ikisinin sağa solda namazı bozuluyor. Eğer arkada baş erkek varsa, onda namazı bozulmak Onda namazı bozuluyor. Tabi günümüzde bu mekke Medine'de önemli konu bu. Bu Hanefi'ye göre, diğer üç mezhebe göre mekri oluyor, bozulmuyor. Ama Hanefi'ye göre namaz kesin bozuluyor. Buna sakınma gerekiyor. Şimdi inşallah gelen bir de Namazı cemaate kılmanın, özellikle camiye gelmenin sevabına bakalım böyle inşallah. Önce bir kısa anlatayım. Hazreti hatim Esam diye diyor Evlullah vardır. Hatim-ül Esam diye e, Horasanlı çok meşhur büyük Evlullah vardır. Bu şöyle buyuruyor. Bir gün diye camiye iki namazına gittim. Fakat bahtım ki cemaatimizi kılıp dağılmışlar. Süretini kıldım, oturdum diyor, bekledim diyor. İnşaat edelim diyor. Bir kişi gelir de cemaat yaparım diye. Oturmuş, beklemiş, beklemiş fakat kimse gelmemiş. Buna cemaat yapmaya. Çok üzülmüş. Hayata ağlayacak duruma gelmiş cemaatineye kaçırdın diye bakmıyor. Kalkmış tek başına, iki namazının fazlını kılmış ama hem gözden yaşakmış hem kalbi yanmış, cemaatine kaçırdın diye. Eve gitmiş. Eve gitmiş ama hayatı durmaya gücü yokmuş. Uzanmış, yatmış. Bir arkadaşı geliyor buna, Ebu İshak diye bir arkadaşı geliyor buna, bunun ikine kaçını fark etmiş, eve geliyor. Ya Hatem, seni taziyeye geldim, yani başlangıçla geldim sana. İkine bugün cama kaşırdın diyor. O da ağlıyor, o da ağlıyor. Bakın müttərəmlər, Ağlaşıyorlar. Sonra şöyle buyuruyor hasta Hatem. Eğer diye benim bir evladım ölse idi, bana binlerce kişi başta taze gelirlerdi. Oysa ben iki namadın cemaati kaçırdım bir kişi bana taze gelir diyor. İnsanlara göre dini iş konular çok hafif kalıyor bir önemi kalıyor. Burada. Bakınız. İki namadın cemaati kaçırmasının üzüntüsü bunlar böyle şey. Şimdi had-ı şerif okuyalım işler adı cemaatimiz. Had-ı şerif, had şerif hem Buhari hem Müslim'de buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri. Allah'ın Resulü buyuruyor. Salatü rejülü fi cemaatin bir kimsenin namazının cemaatini kılması. Tudu afu ala fi beytihi e fi sulki hamse bu kimse gerek evinde gerek iş yerinde kılı namazdan burada 25 katı Fazla geliyor burada Öyle bildiriliyor. Bu konuda iki hadis şerifatir en sahi olarak biri 27, biri 25. Bu hikmetleri var. Konuya girmeyeceğim. Ve zalike Bu şu dolayı ki ennehu iza tevallu'a Bir kimse evinde, iş yerinde abdestini alsa fe ahsenel vulu'e Abdestini de güzel olsa Peygamberimiz bunu özellikle vurguluyor bakınız. Abdest alsa ama fe ahsenel wudu. E. Abdesti güzel olsa. nedir bu? Din insan abdestini alırken güzel almaya önem gösterirse o kişinin bu tehvalıdır. Dine bağlılığıdır Önem verdiği konudur bu bana. güzel olsa ama kureye kalmasın diye güzel olsa, ثُمَّ خَرِجَ اِلَى الْمَسْجِدِ Sonra kimse, evinden, iş yerinden, besmele çekerek, namaz kıveri niyetiyle, yola, mescide çıksa, lem يَحْتُ حَتْفَةً Bu kişi bir adım atmaz ki, İlla biha tün. Bir adım attı mı bu kimsenin bir derece manevi yükseliyor. Bu sevaptan başka bu. Yani kişi bunu kendi anda fark eder. Yani bir kimse halis niyetiyle samimiyetle abdüsünü güzel alsa ve cemaate yetişeyim, camiye gideyim diye kişi ihlasla çıkarsa her adım atışında bunun manevi bir derecesi yükseltiliyor. Ve huddan hübiha hati ve her adımında bir de günahı siliniyor bakınız. Camiye gelince kadar yolda. Hiçbir şey okumasa yolda, camiye gelinceye kadar her adımında bir derecesi yükseliyor. Yani bir hasene onu sahib alıyor. Bir de bu kişinin bir de günah her adımında hem bir hastane sev on sevabı alıyor hem günah dökülüyor bakın kişi farkına değil feyza <gülüyor> salla cemaate geldi namazını kıldı lemte melaiketüs aleyhi madame fiyusallahu malem yuhdis bu kimse namazı kıldıktan sonra da namaz kıldığı yerde biraz da oturabilse tabi işi yoksa, otobüse kaçınmıyor, iş saati geçmiyorsa, kişinin müsait ise, bu kişi nefsini aşıp, şeytanı aşıp, onu sıkarlar. Bu kişi namaz kıldığı yerde, biraz daha durabilse, melekler, buna dua ediyor melekler. Ne diyorlar? Allahümme <Sessizlik> salli <Sessizlik> aleyhi Allahümmer hamhü diyorlar melekler, Allah'ın sen rahmetini artır, bunu af eyle, Burası salih af geliyor, Allah'ın bunu günahını afine bağışla, buna sen rahmet eyle, yani sabrı artır diye, yani kişinin namaz kıldığı yerde, malem yuhdis, abdesti olarak, abdesti bozulmayacak, bu bir anlamada, dünya kelamı konuşmadan, kişi olduğu yere durursa, namazdan sonra hiçbir şey kendi okumazsa bile namaz biraz durabilirse nevisini aşabilse melekler kaç tane melek sayısı belli değil dua ediyorlar. Allah'ım sen bunu affele kuluna affele kulun Rabbim. Allah'ım -Rabbi bunun makamını yüce eyler diye onu dua ediyorlar. Bu tabi bu konu camilere geçerli Evde hanım işte geçerli. Evdeki hanım da namazını bitirince hemen Fatih diye birden kalkmasa namazansa otursa biraz kişi, evinde otursa biraz, hiçbir şey okumasa bile meleklerine dua ediyorlar. Tabii namaz kılan kişi namaz kıldırsa otururken boş duramaz muhteremler. Deden hayırlar, hayır şeker bakınız. Hayır hayırlı şeker Şerde şerli şeker. Namaz kalan kişi namazını bitirdi, oturduğu yerde işte tabii ayet-kur'üsü okur, ihlas okur, felaknasa okur, Allah'tan zik eder. Subhanallah tesbihâtın şeker. Diye abartı bir şey yapıyorsa onu sebub ayrı mutlendir. Bakınız. Demek ki bir kimse cemaat yetişmek için evinde aptezini aldı, iş yerinde aptezini aldı. Efendim, iş yerinde abdülanması müsait değil. Burada şadırını alacak abdülesini. Bu tabi sahabı fark ediyor. Bak, bu sahabı fark ediyor. Biraz. Daha bitmiyor bakın az cemaatimiz. Vela yezâli füysalâtin men tevvâres salate. Bir kimse camiye erken geldi. Bunun durumu olacak şimdi bakınız. Erken geldi. O kişi gerek evinden seccade üzerinde hanımlar. ders erkek cami erkence geldi, oturup camide namaz vaktini bekliyor. O kişi aynen namaz kılıyor gibi ona sevap yazılıyor. Şimdi de bunlar adı cemaatimiz? Bunlar bizim bilemediğimiz, farkında olmadığımız sevaplar bunlar bakınız. İşte kişinin mahşer günü hesap baştan dikildiği zaman insan bundan farkına değil ama değil. Bir kılın namazını biliyor. Ama bakacak ki Allah Allah. Evde abdalmaya başladı. O anda sehabı başlamış. Yola çıktı. Cihatla yazılı camiye gelinceye kadar. E cami beş on dakika önce gelir cami. Oturacağının sağda solda müsaistir vakti. Cami girdi, oturdu camide. Hiçbir şey okumasa bile cam oturup namazı beklerken aynen namaz kılıyormuş gibi bak, yazılıyor. Ve namazdan sonra da bir oturabilirse beklemişse biraz namaz kıldığı yerde beklese yine merkezden dua ediyorlar sev artıyor. Demek ki bir namazla ilgili bu kadar yan gelirler oldu. Yalnız sevapları var. Az evvel dedim ya, hayırlar hayırları çekiyor. Şer, şeri çekiyor. Mesela bir insan sazı, cazı düğüne gidecek. Ne yapıyor? Tabi hanımı başını açmasa bile ama kızın başı açık olacak. Hatta çoğu gençte bir alkol alıyorlar bak. Neden? Şer ya. O yanında bir şeri çekiyor. Bak, yani günah işleyen kişi yanında günah daha işliyor az cemaatimiz yine hadis-i şerif Buhari'den onu özetleyim inşallah Hazreti Enes buyuruyor hadis şerifiye şerifi bir gece Peygamber Aleyhisselam Hazretleri meclitte esabı olan peygamberimiz yastan önce sohbet yapıyor bu sohbet o kadar feyiz olmuş ki tabi peygamber sohbeti yani hayallerimize ulaşamayacağımız bir an, hal. Resulullah'ın, Allah'ın peygamberinin, son peygamberinin yaptığı sohbet. Tabi camide muazzam ruhsal oluyor. Muazzam cevk oluyor camide. Vakit çok gecikmiş ama. Gece vakti olmuş. Gece yarısı olmuş. Ondan sonra peygamberimiz tabi namaz kılan diyor. Hazreti Ali Hazretiye ediyor. İşte, cemaate farzı kılıyor. Yani bitir kılınıyor. Peygamber düru cemaatine peygamberimiz. Şey yapıyordum o terimde. Orası okuyayım inşallah. Sümme akbele bihi ba'de salah. Peygamber Hazretiye sonra cemaatine dönüyor. Şöyle diyor. Sallan nasu ve bu cemaatin dışındaki diğer insanlar medeniyet olsun, Edir'kanda başı ekolundar. Onların her yaslı namazını kıldılar, yattılar, çene uyuyorlar. Vem teza'lüyü fi salatin müzintizertü size işte buyuruyor. Sizler bu namazı beklerken de aynı namaza gibisine şaf verildi, bakınız. Mesela yaslı namazı diyelim ki diğerleri e, yarım saatta kılmışsa Bunlar 5 saat beklemişlerse, bunlarınki kaç tane yaslamazı kırmış oluyor. O kadar sevabı var. Bir de bu arada, yasın namazı ile, sabah namazının cemaatini önemi bir der. bir önemi var. Hepsi tabi sevabı. Hadeşlerim, Müslim'de, buyuruyor Rüştü Olay Sama ''Men sallel-i işare cemaatin'' Bir kimse yazısı namazını camide cemaat ile kılarsa, tabi camiye gelmekte özür varsa, evinde cemaat ile kılarsa, ''Feki ennema kâmen nısfel-leyli'' O kimse gecenin yarısını ibadete geçmiş gibi oluyor. Demek ki bir kimse, yatsı namazını tek kılan bundan mahrum kalıyor, yoksa kalıyor. Bir kimse yatsı namazını cemaatle kılmışsa gecenin yarısını ibadete geçirmek gibi oluyor. Ve hemen sallel subha fi cemaatin bu kişi bir de o gecenin sabah namazını da cemaatine kılarsa teken namaz sallel kullahu. O kimse o geceyi bütün gece ibadete geçirmiş gibi sevap bakınız. Aradaki boşluk, o da dönüşü Allah rahmetiyle. Allah'ın rahmeti Bunun için aziz cemaatimiz elimizden inşallah, inşallah demek ki yasın namazı ile sabah namazını da. Tabi şimdi artık geceler kısaldı. Uykunun da en tatlı anda tabi sabah ezanları da okunuyor. Burada bir imtihan şimdi bizlere işte. Hele bazen tabi daha sıcaklar oluyor. Esirginite olabiliyor. Akşamda hem uykumuza gelmiyor. Serli sıcak oluyor, sinek oluyor. Uykumuz kaçıyor. E, tam artık o seher vaktinde uykumuzun tatlı bir anında ezana başlıyor. Allahuekber. Allahu ekber, Hükmü. Allahu ekber. En büyük Allah diyeceğiz. En büyük Allah. Hemen uykum var benim. Ya e, uyku var ama bir gece Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri uyumamış gece. Hiç uyumamış. Neden? Hep ağlamış, Allah dua etmiş, bizim için. Ümmetim yapma diye Peygamberimiz. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri maaşları dünyadan görüyordu. Peygamberimiz cehennemi gördü. Cehennemi gördü peygamberimiz. Dehşeti cehennem. Oya dayanamaz. Peygamber bir gece yine mana alemini Peygamber cehennemi görünce Peygamber çıldır gibi oluyor. Uyuyamıyor gece. Ümmeti için, Ümmetin de yanıyor. Ancak sabaha karşı Peygamber oturuyor bir dalmış alıcı. Dayanmış dalmış Peygamberimiz. Bilal, sabah okudu mu? Girdi Peygamber evine, kapıya gelirdi. Ya Allah. Esade sade Bektir Bilal. Öyle yapardı. Yine az Bilal gelmiş kapıya. Peygamber kapısından biraz Bilal geliyor. Başlıyor. Ya Allah Es-Salah. geldi. Hazreti Ayşe Validemiz kısık bir sesle. Kapı arkasından. Bilal, Bilal. Ne olur Resulullah bırak kendi haline. Bu gece çok ağladı. Çok üzüldü. Hiç uyumadı. Hep gözü akıttı. şunu daldı. Biraz uyulsun. Ne olur, ses çıkarmak birada haşol demiş. Hatibler şeydi muhtemeler. Es salaati hayrümine nevüm. Bak ya, bakınız o peygamberin uykusundan namada hayırlı. Bunun bir peygamber mizdur? Bir peygamber Bilal, Bilal artık her sabah namazda bunu söyle burada muhtemeler. Olmazsa bu sünnet ol bu şekilde bence. Bakın azı cemaatimiz. Demek ki o peygamberin namazdan, uykusundan namaz daha hayırlı. Bunun inşallah Teala böyle kısa gecelerde de sabah namazını iman etmeyelim. Zeynep'in doğması. İlla Teala Fatiha.